her iki tarafta i̇bn Teymiyeden delil getiriyor, her iki tarafta İbn-i delil getiriyor, her iki tarafta ayet hadis getiriyor. Güncel itikadi meselelerin, tartışmalarının tamamı yanlış bir zeminde ilerliyor. Akid olarak küfr-akiyesi olan ama muayyen olarak sahiplerin tekfir edilmediği öyle meseleler var ki aklınız durur. Adam onu karşına getiriyor, e sen diyor o yatanı tekfir ediyorsun diyor. Tamam o ayet şirktir ama diyor, bak selefin inancı bu şekilde diyor. Buradaki hata, zemin hatası dediğimiz hata nerede? Risalet hüccetiyle sabit olan meseleyi, risalet hüccetiyle sabit olmayan meseleyle kıyaslır ve burada hata ediyor. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve vesselamu ala Şimdi güncel itikat derslerine devam ediyoruz. Biraz farklı konsepte döndük dört dersten sonra. Ben siyah perdenin önünde kamerayı anlatıyordum. Ama zor oluyor. Ramazan ayında ben Ramazan derslerini kameraya yapmam, yaptım. Çok güzel oldu. Çok da verim aldım. Hem ben faydalandım hem de insanlar faydalandı. Şimdi de yer yer dinliyorum. Çok güzel olmuş. Ama o dersler böyle ilmi, içerik hissettirmeyen derslerdi. Böyle of the record, böyle istediğin gibi yapabildiğin derslerdi. Şimdi bu dersler biraz daha... Seviyor olarak ilmi dersler karşında kimse olmayınca çok zorlanıyor. O yüzden sizi kobay olarak karşıma koydum. Ee, yapacak bir şey yok. Bu derse de katılacaksınız. Siz tabii siz de bir şeyler öğreneceksiniz. Evet. Emma diyelim biz fasulye tadı bilsin. Şimdi biz siz o 4 dersi mutlaka dinleyin daha önceden ama ben hem sizin için hem de dinleyenler için Konuyu bir özetleyeyim. Biz güncel itikat meseleleri dedik. Önce güncel itikat diye bir şey olur mu olmaz mı buna cevap verdik. Zaten o dersi ben size önce yapmıştım. Arkasından biz hemen değişik bir metotla güncel itikat konularını tasnif ettik. Tasnifte bir şey tasnif ederken mesela cinsine göre tasnif edersin ama hangi cinse göre tasnif ettiğini belirtmek zorundasın. Mesela bir sınıfta öğrenciler var. İkiye ayırdın. Neye göre ayırdın sen? Yaşlarına göre ayırdın. 20 yaş üzerine buraya, 20 yaş altını buraya. Veya başka bir tasnif de yapabilirsin. Neye göre? Hangi cinse göre? Yani kız veya erkek olmalarına göre veya hafız olup hafız olmayanlara göre. Değişik değişik cinslere göre tasnif yapabilirsin. Biz de itikat konularını, güncel itikat değil pardon, itikat konularını tasnif yaptık. Bu çok önemli bir nokta. Daha önce anlatmadığım bir husus size de anlatmadım. internette de anlatmamıştım ben. Biz güncel itikat konularını risalet hüccetine ihtiyaç hisseden konular, risalet hüccetine ihtiyaç hissetmeyen yani fıtri konular olmak üzere ikiye ayırdık. Bu ayrımı niçin yaptık? Bütün ihtilafların, bütün daha doğrusu biz bu derslerimizde bir usul koyuyoruz. Ne yapıyoruz bu derslerde? Usul koyuyoruz. Bütün usul bunun üzerine çıkacak. Ha, birileri bizim bu ayrımımızı, tasnifimizi iptal ettiği zaman bizim bütün usulümüz ne olur? Yerle bir olur. Çünkü usulü bunun üzerine bina ediyoruz biz. Biraz sonra yani bundan sonraki derslerde de ortaya koyacağımız usulü neyin üzerine bina ediyoruz? Bu tasnifin üzerine bina ediyoruz. Ha böyle bir tasnif var mı? Evet var. Peki kitaplar tehlif edilirken, güncel itikadi meseleler diye tehlif edilirken böyle bir tasnife gitmişler mi? Gitmemişler. Peki bizim gitmemiz doğru mu? Doğru. Eğer tasnifat mümkünse böyle bir tasnifat o kitapların içerisinde olmasa da konular bu şekilde... Böyle konular varsa Doğru mesela Hafız Hakeminin İttikat Kitabı ilk başta La İlahi Allah'tan başlar Bizim Şeye ihtiyaç hissetmez dediğimiz konudur Bu Risalet Hüccetine ihtiyaç hissetmez dediğimiz konudur Arkasında Muhammed Resulullah gelir Risalet Hüccetine ihtiyaç hisseden konudur Böyle bir tasnifat yoktur ama bu konuların içerisinde vardır Peki biz böyle bir tasnifata Niye gittik çünkü Ben 48 yaşındayım 16 yaşından 17 yaşından beri güncel itikadi meseleleri tartışıyorum. Güncel itikadi meselelerin tartışmalarının tamamı yanlış bir zeminde ilerliyor. Yanlış zeminde ilerlediği için de hiç yol kat edilmiyor. Yani tartışmanın neticesinde 7-0 bir taraf galip gelmiyor. Tartışmanın neticesinde cehalet özür meselesini tartışıyorsun. Her iki tarafta i̇bn Teymiyeden delil getiriyor. Her iki tarafta İbn-i Kayım'den delil getiriyor. Her iki tarafta işte Necd-i delil getiriyor. Her iki tarafta Ayet-i Vadis getiriyor. Ha, ben şunu gördüm ki bu tartışmalar yanlış yerde. Yani zemin yanlış. Yapılan tartışmanın zemini yanlış. Mesela adam diyor ki Kur'an mahluk mudur değil midir? Selef alimler ittifakla. Kur'an mahluk diyen, Kur'an mahluktur demek küfürdür, bunu diyen de kafirdir demişler. Ama muayyene gelince Kur'an mahluktur diyen halifeleri tekfir etmemişler, valileri tekfir etmemişler. E siz aynısını yapın, siz bak selefin yolundan ayrılıyorsunuz diyor. Bir de selefin fehmi önemlidir diyoruz ya, adam burada bizim itikadımızla bizi vuruyor. Peki problem nerede burada? Bu adam risalet hüccetiyle sabit olan meseleyi risalet hüccetine ihtiyaç hissetmeye meseleyle kıyaslıyor. İşte zemin yanlışlığı dediğim bu. Zemin yanlışlığı dediğim bu. İşte mesela çok ciddi meselelerde İslam alimleri muha, muhataplarına tekfir etmemiştir. Mesela ehli bid'atin tekfir edilmediği öyle meseleler var ki aklınız durur. Mutezile'nin, Mürcien'in, Şia'nın tekfir edilmediği, öyle Haricilerin tekfir edilmediği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 İslam alimler demişlerdir ki Allah'tan karşısına secde etmek küfürdür. Ama Allah'tan karşısına secde eden yöneticileri tekfir etmemişler. Hah bak bu olur. Böyle bir şey varsa bu olur ama böyle bir şey yok. İslam alimler demişler ki putlara kurban kesen kesmek küfürdür. Ama putlara kurban kesenlerin tevilini makbul görmüşler dese böyle bir deli getirse doğrudur. Çünkü Risalet Hücceti ile kayım olmayan meseleyi getirdi. İşte biz böyle bir tasnifata mecburi gittik. Hemen arkasından iki yol söyledik. Risalet hüccetinden önce insanlar, insanlar neyle mükellef olur? Mükellefiyet ne zaman başlar? İki tane görüş getirdik. Bir, mükellefiyet ancak risaletle başlar. İki, hayır mükellefiyet fıtratla başlar. Ve arkasında dedi ki bu iki görüşün ikisi de doğrudur. Bu iki görüşün ikisi de doğrudur. Bunu özellikle zikrettik. Üçüncü dersimizde bu bizim. Hem böylece özet yapmış oluyoruz. Özellikle zikrettik çünkü biri bu görüş almış, öbürü bu görüş almış yıllardır tartışıyor. Mükellefiyet Risalet Hücceti mi başlar yoksa fıtratla mı başlar? Mesele şu yani o yatanı o yatmadan önce o yattıktan sonra Risalet Hücceti'ni ulaştırmak zorunda mısın değil misin? Mesele bu. Biz bu iki görüşte de getirdik. İki görüşün delillerini de getirdik. Arkasından dedik ki ikisi de doğrudur. Burada problem yok. Her iki görüş de doğrudur. İki görüş birbirinin muarızı değildir. Mesela abdest için toprakla abdest alınabilir mi? Alınır. Onun ismi nedir? Teyemmüm'den. Suyla alınır mı alınır? İkisi birbirinin muhalifi mi muhalifi. Ama doğru mu? ikisi de doğru. Ama yerleri ve şartları özel durumları vardır. İşte Risalet hücceti ile sabit olan konular farklıdır. Risalet ücretiyle sabit olmayan yani fıtratla veya kevni ayetlerle veya misakla sabit olan konular farklıdır. İşte en temel usulümüz bu olacak. Güncel itikadi meseleleri tartışırken adam ne getirirse getirsin. ilk soracağınız soru bu olacak. İlk soracağınız soru bu olacak. Bu mesele bizim sizinle tartışacağımız mesele risalet ücretine ihtiyaç hisseden bir mesele mi? Yoksa fıtratla kevni ayetlerle bilinmesi gereken bir mesele mi? İkinciyi kabul etti mi bütün tartışma bitiyor. Cehalet özrü yok. Zaten risale bütçesine ihtiyaç yok ki. Te'vil zaten mümkün değil. Farklı anlama, yanlış anlama hiçbir şey mümkün değil. Ve seleften veya kaleften bununla ilgili bir tane kavil getiremez. İşte başlayacağınız nokta burası olacak. Arkasından bir önceki dersimizde, dördüncü dersimizde biz güncel itikat meseleleri diyoruz ama mesela senetlere imza atmanın, elektrik faturasına imza atmanın, ne bileyim işte yolda giderken istiklal marşı okunurken ayakta durmanın bunları izah etmeyeceğiz. Güncel meseleleri ile kül irade ediyoruz, şey kül kas, e, zikrediyoruz ama... Kastettiğimiz yüzdür, o da hakimiyet meselesidir. Biz bu derslerimizde bir müddet hakimiyet meselesini gideceğiz. Arkasından tekfir ehkamına gireceğiz. Hakimiyet meselesi dediğimiz teşri, yani kanunu çıkarmak, tahkim. Tahkim bir nevi teşriidir aslında, onu da ispat edeceğiz. Yani mesela şunu iddia ediyor, şöyle bir iddiayla karşılaştığınız zaman sizin şu an verebileceğiniz bir cevap yok. Teşri yetkisini Allah'tan karşısına vermek şirktir, bunu biliyoruz. Çünkü teşri sadece Allah'ındır. Ama tahkim yetkisi Allah'ın değildir ki. Kullar bunu kullar eliyle icat ediyor. Yani İslam devletinde de tahkim eden kim? Kul. Şirk devletinde o da kul. Sen ona gittiğin zaman, İslam devletinde bir kadıya gittiğin zaman tahkim yetkisini ona vermiş oluyorsun. Bu şirk midir? Değildir. Peki Allah'ın ileriyle hükmetme emrine gittiğinde niye şirk olsun? Çünkü tahkim Allah'ın değildir. teşri Allah'ındır. Diyorlar biz tahkim yetkisinin İnsanda olmasının mecazi olduğunu söyleyeceğiz. Asıl Allah'ındır. Ama insana hükmetme etkisi vermek nedir? Mecazidir. Mesela ben Allah'ın indirilene hükmediyorum. Hakim benim. Ben neyim? Hakimim. Şimdi Allah'ın vasfından bir vasıf mı aldım ben? Hayır. Bu tamamen mecazidir. Bunu söyleyeceğiz inşallah. Biz güncel itikat meseleleriyle ilgili teşrih, tahkim ve muhakeme bunları işleyeceğiz Allah'ın izniyle. Tabi Bunları tek tek ispat etmeyeceğiz biz. Onu tevhid müdafasında ayrıca yapacağız. Allah izin verse tevhid müdafası derslerinde ayrıca yapacağız. Cuma günleri veya perşembe akşamları düşünüyorum onu. Biz burada usul ortaya koymaya çalışıyoruz. Bundan dolayı biz dedik ki bu güncel itikat meselesi olarak belirlediğimiz hakimet mefhumu risale hüccetine ihtiyaç hisseden mesele değildir. Fıtratla bilinir, kevni ayetlerle bilinir. Bunu söyledik. Bir önceki derse de bunu ispat ettik. İşte ve fil ardı ayetü lil Yakin sahipler için arzda e, ayetler vardır. Ayet nedir? Delildir. Arz neyin delilidir? Şu yeryüzüne bakın. Neyin delili o? Allah'ın uluhiyetinin delili. Hakimiyet de uluhiyetin en temel vasfıdır. Yani hükmedemeyen bir ilah olur mu? Bir ilah ama hükmetmiyor. hükme yani idareye karışmıyor, otoriteye karışmıyor. Yani bunu Konya valisi bile kabul etmez. Bizim dükkanda birini yetkili tayin et. Sen yetkilisin ama hiç kimseye karışmayacaksın. Hakimiyetin yok da ben yetkililiği kabul etmiyorum der. Öyle bir yetki olur mu? Uluhiyetin en temel vasfı nedir? Hakimiyettir. Hakimiyettir öyle değil mi? Uluhiyetin, ilahlığın, hakim olmayan bir ilah olabilir mi? Olamaz. Peki uluhiyetin delili nedir? Rububiyettir. Uluhiyetin delili rububiyettir. İşte rububiyetle ilgili ayetleri getirin getirin bakın, hepsi uluhiyet ispat eder. Uluhiyette de hakimiyet demektir. Bununla ilgili onlarca ama onlarca ayet var, ee, delil vardır. Ama biz bir önceki dersimizde sadece yaratma üzerine de ve yaratmanın bir kısmı üzerine durduk. <gülüyor> Bak Allah subhane ve Teala yaratmayla otoriteyi, ulûhiyeti yani hakimiyeti bir zikretmiştir. O halde Kur'an-ı Kerim'de yaratmayla ilgili delillerin tamamı hakimiyete delalet eder. Kul bunu ne yapmak zorunda? Bilmek zorunda. Şöyle bir itiraz gelebilir. Hocam, siz bunun fıtri olduğunu söylediniz ama yine Kur'an'dan delil getiriyorsunuz. Hayır, Kur'an delil, Kur'an burada hatırlatıcıdır, öğretici değildir. Nedir? Hatırlatıcı. Mesela ne diyor? Görmez misiniz, bakmaz mısınız? Efe la yanzurrune ilel ibili keyfe hulekat. Buna niye bakmazsınız? Buna bir bakın sana. Yani Kur'an-ı Kerim burada öğretici bir bilgi. Yani Kur'an-ı Kerim şunu öğretmiyor. Arzın detaylarını verip, gücünü, kuvvetini verip, arz ile ilgili bilgileri verip, bak bunu yaratan Allah'tır demiyor. Arza niye bakmıyorsun? Gökyüzüne, yeryüzüne niye bakmıyorsun? Kur'an burada aslında kınayıcı bir, müşrikleri kınayıcı bir ifade kullanıyor. Ha Biz bu dersi çok uzatabilirdik dördüncü dersi. Yani rububiyet, tevhidiyle hakimiyeti ilişkilendiren onlarca ayet, yaratma delili, rızık verme delili. Mesela yaratmayla rızık verme hep beraber zikredilmiştir. Bundan dolayı Üç esas nasıl başlar? Allah, halakana wow. ve rezaqana. Bak. Vele miyeturkune hemle bel ersere ileynâ rasûlâ. Bak ne yaptı? Yaratmayı ve rızık verme arka arkaya zikretti. Niçin? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yaratma ve rızık verme ikisi çok zikredilir. Beraber çok zikredilir. Şeye bakın. Ve mâ halaqtul cinne vel insa illâ liya'budun. Devam edin. <gülüyor> Bak. Sizden bir rızık da istemiyoruz. Yaratmayla rızık verme çok zikredir. Biz o dersi çok uzatabilirdik. Şimdi yeni bir noktaya geçiyoruz. Hakimiyetin fıtratla, teşriğin fıtratla ilişkisini ortaya koyduk. Ancak biz burada şöyle bir kayda koymuştuk. Bir, güncel itikadi meseleler dediğimiz meseleler içerisinde bu hakimiyet ve teşri meselesi özelde genelde bütün meseleler yani fıtratla bilinen, kevni ayetlerle bilinen meseleler bir. Risalet ücretine ihtiyaç yoktur. Bunu geçen derste ispatladık. İkinci bir kayda koymuştuk. Eğer bu konuda bir nebevi bilgi gelmişse, bir kitap gelmişse, o kitap bu bilgiyle doludur. O kitap neyle doludur? Bu bilgiyle doludur. Tekrar ediyorum bak anlamadınız. Şimdi bir mesele. Şuradaki meseleleri ayırdık. Neydi bunlar? Risalet üccetiyle bilinen meselelerdi. Bunları ayırdık. Meleklere iman, peygamberlere iman, kadere iman. Bunları ayırdık. Risalet üccetine ihtiyaç hissetmeyen, Fıtratla bilinen, misakla bilinen, kevni ayetlerle bilinen meseleler. Rasul gelmese de sen bunu bilmekle mükellefsin bitti. Bunu bir önceki derste anlattık. Şimdi ikinci kaydı üzerine duruyoruz. Eğer Rasul geldiyse, Rasulün görevi bunu zaten beyan etmek. Rasulün görevi nedir? Bunu beyan etmek. O halde Rasul bunu beyan etmiştir. Rasulün asli amacı bunu beyan etmek olduğu için o beyana baktığımız zaman... Bununla ilgili onlarca delil buluruz. Bununla ilgili kaç tane delil? E, وَلَقَدْ بَعَثْنَا fi, كُلْ اُمَّتٍ rasul'a, Rasul'ün gelmesi sebebi ne? اَنِعْبُدُ اللّٰهِ Bak burayı ispat etmek. Rasul'ün gelmesinin sebebi neymiş? اَنِعْبُدُ اللّٰهِ Allah'a ibadet öğretmek. Allah'a ibadet fıtri midir değil midir? Fıtri'dir. Rasul gelmeseydi de biz Allah'a ibadet etmekle mükelleftik. Rasul geldi. Diyelim ki Musa Aleyhisselam'ın şeriatindeyiz. Musa Aleyhisselam gece gündüz bu bilgiyi beyan etti. O halde Musa Aleyhisselam'ın beyanlarına baktığımız zaman biz bu bilgiden yüzlercesini görürüz. Yani demek istiyorum ki hakimiyet meselesi Kur'an-ı Kerim'de bir veya birkaç ayetin üzerine bina edilmiş bir mesele değildir. Olamaz zaten. Teşri meselesi Kur'an-ı Kerim'de sadece Nisa 60, Nisa 9, Bakara 256 üzerine mebni bir mesele değildir. Kur'an'ın tamamında bu mesele vardır. Tağuta muhakeme olmak şirktir. Bunun delili Nisa atmış değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu beyan etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyanlarının tamamına baktığın zaman bu konuda yüzlerce ayet bulabilirsin. Bundan dolayı ben diyorum ki güncel itikadî meselelerde özellikle teşrihi, hakimiyet, muhakeme meselelerinde sadece bir veya birkaç ayetse sizin deliliniz siz bir yerde hata ediyorsunuz. Bu mesele ya Allah'a ibadet ile ilgili bir mesele değildir. Ya nebevi hüccete ihtiyaçsızın bir meseledir. Fıtratla bilinen bir mesele değildir. Siz bir yerde yani sizin güncel itikat meselesi dediğiniz bir meselede deliliniz bir veya birkaç ayetse siz bir yerde ne yapıyorsunuz? Hata ediyorsunuz. Şimdi neyi ispat edeceğiz biz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ibadet edilmesini yani la ilahe illallah bize beyan etti, tefsir etti. Kur'an bunu beyan etmek için indirildi. Hakimiyet meselesi de bunlardan bir tanesidir. O halde Kur'an'ı açtığımız zaman sadece bir veya birkaç ayet değil onlarca ayet hep aynı şeye işaret edecek. Ayetler okuyacağım. Kısaca istidilal noktalarını söyleyip geçeceğim. Bu ayetleri siz artırabilirsiniz. Şimdi başlıyoruz buradan sonra. Yani bu dersin konusuna başlıyoruz. Burası mukaddimeydi ya da mukaddime önemli. Neyi anlatmaya çalıştığımızı anlayın. Neyi anlatmaya? çalışımız anlayın. Biz şunu iddia ediyoruz. Hakimiyet meselesi güncel itikadi meseleden bir tanesidir. Bir. İki, bu nebevi bilgiye ihtiyaç hissetmeyen, risalet ücretine ihtiyaç hissetmeyen, fıtratla bilinen, misak ücretiyle bilinen, kevni ayetlerle bilinen bir meseledir. Üç, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştir. Bunu beyan etmek için gelmiştir. Madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu beyan etti, dört... Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili onlarca ayet olması gerekiyor. İşte biz bu ayetleri göstereceğiz. Birincisi, birinci bakış açımız. Hakem, hakim sıfatı. Allah'ın isimlerinden bir isim. Allah'ın sıfatlarından el-hakim nedir? Bir e, sıfattır. Kur'an-ı Kerim'de اَفَغَيْرَ اللّٰهِ hakemen". حَكَمًا وَهُوَ O, ayetleri, kitabı, tafsili bir şekilde size indirmiş iken ondan başka bir hakem mi? Arayacağım. Hakem, el hakem Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Allah'ın sıfatlarından bir sıfattır. Allah'ın isim ve sıfatlarının dünyada ve ahirette tecellisi vardır. Mesela Allah rezzaktır, tecellisi bizlere rızık veriyor. Allah afuvdur, tecellisi bizlerin günahlarını affediyor. Allah settardır, tecellisi günahlarımızı örtüyor. Allah gaffardır, tecellisi bizi Bağışlıyor. Allah hakimdir tecellisi. iki tane tecellisi vardır. Bir, kevni tecelli. iki teşri'i tecelli. Ne dedik? Bir, kevni tecelli. Allah'ın el-hakem olmasının iki tane tecellisi vardır. Bir, kevni tecelli. Yani güneşin doğudan doğması Allah'ın el-hakem isim ve sıfatının tecellisidir. Yıldızların, güneş çıktı zaman yıldızların kaybolması Allah'ın el-hakem isminin bir tecellisidir. Veya sıfatının bir tecellisidir fark etmez. İşte insanoğlunun nefes alıp vermesi, nefessiz kaldığında ölmesi, gözü olmayanın görememesi, duyu organlarını yitirenin duyamaması, insanoğlunun bu halette annesinin karnından çıkması, kedinin doğurduğunun kediye benzemesi, maymuna benzememesi. Bunların hepsi Allah'ın kevniha. Allah böyle hükmetmiştir. Kediye kedi doğuracak. Maymuna maymun doğuracaksın. Güneşe buradan doğacaksın, buradan batacaksın. Yıldızlara böyle böyle olacaksın. Rüzgarlara onlara hükmetmiş. Onlar da bu hükme boyun eğmişlerdir. Buna kevniye hakimiyet diyoruz. Allah'ın el-hakem isim ve sıfatının kevni tecellisidir. Teşri'i tecellisi ise akıllı sahibi olan insan üzerindedir. Allah Subhanehu ve teala şöyle bir ilah düşünebilir mi? Yarattı, dünyayı imar etti, seni en güzel şekilde yarattı. Böyle metrukuna hemle olması lazım değil mi? Başıboş bırakmadı ki. Senin uyacağın kurallar bütün ortaya koydu. İşte Allah'ın e, kevni hakimiyeti bir de teşri'i hakimiyeti dediğimiz budur. Senin hayatınla ilgili uyman gereken kurallar bütününü ortaya koyan Allah'tır. Ha O halde sen bu noktada Allah'ı devre dışı bıraktığınız zaman sen bu noktada kendi hayat, kendi hayatınla ilgili neler yapacaksın, neler yapmayacaksın. Neler sana yasak olacak, neler sana serbest olacak. Nasıl bir hayat düzeni yaşayacaksın? Giyiminden kuşamına, sözlerinden bakış açına kadar bütün hayatını düzenleyen kurallar bütününü ya Allah belirleyecek ya da insanlar belirleyecek. Kim ki bunu insanlara tevdi ederse bu Allah'a isim ve sıfatlarında ortak koşmuş olur. Allah'a isim ve sıfatlarında ortak koşmuş olur. O halde hakimiyet tevhidinin isim ve sıfat tevhidiyle ile de bir ilişkisi vardır. Hakimiyet tevhidi sadece uluhiyet tevhidi değildir. Rububiyet tevhidiyle ile de ilişkisi vardır. Kevni hakimiyet açısından. Aynı zamanda uluhiyet tevhidiyle ile de ilişkisi vardır. O halde Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın el-Hakem isminin varlığı sabitse sadece bu delil bile sadece bu delil bile ee, nasıl ki rezzak olarak Allah'tan gayrısına yönelen Allah'a şirk koşmuşsa, nasıl ki Allah'tan gayrısına tövbe eden Allah'a şirk koşmuşsa, nasıl ki Allah'tan başkasına dua eden Allah'a şirk koşmuşsa, nasıl ki Allah'tan başkasının yaratıcı olduğunu düşünebilen bilen Allah'a şirk koşmuşsa, El-Hakam olan Allah'a değil de insanlara hayat düzeniyle ilgili, hayatıyla ilgili hukuk sistemini insanlara tevdi eden de Allah'a ne yapmıştır? Ortak koşmuştur. Allah subhanehu ve teala el hakem isminin teşri'i tecellisini Resulleri ve kitapları vasıtasıyla yapmıştır. Allah subhanehu ve teala el hakem isminin teşri'i tecellisini kitabı vasıtasıyla yapmıştır. İşte bundan dolayı ne diyor? Enzele ileykumul kitabe mufassala. Kitabı açıklayıcı bir şekilde indirdi. O kitapla senin hayat düzenini belirledi. Senin yapman gerekenleri ve yapmaman gerekenleri belirledi. Haramları ve helalleri daha doğrusuyla haramları ve helalleri o ortaya koydu. Bu böyleyken sen nasıl bir hakem ararsın? Şimdi bunu yapan Allahu Teala. Ve enzele ma'humul kitabe nebilerle beraber ve enzele ma'humul kitabe bil hakki hak olarak kitabı indirdi li yahkumu beyne insanlar arasında kitap hakem olsun diye. İnsanlar arasında kitap ne olacak? Kitap hakem olabilir mi? Bak mecazi dediğimiz hadise bu işte. Mecazi dediğimiz hadise bu. İnsanın hükmetmesi insanın yani aramızda hakem ol dediğimiz zaman yani böyle dil oyunlarıyla Müslümanların zihnini karıştırıyorlar. Ee, Hakimiyet kimin hakkı? Allah'ın hakkı. Ben dedim ki aramızda hakem ol dediğimiz zaman Allah'a şirk mi koştum? E şunu dediğimiz zaman İsmail Mehmet'i öldürdü dediğimiz zaman Allah'a şirk mi koşuyoruz? Öldü. Tabii öldüren Allah'tır. Buradaki nisbet mecazidir. Neyse, şimdi bir, El-Hakem Allah'ın isimlerinden bir isim, Allah'ın sıfatlarından bir sıfattır. Kim bunu Allah'tan karşısına verirse Allah'a isim ve sıfatlarına şirk koşmuştur. Bu minvaldeki ayetlerin tamamı buna delalettir. İki, Allah Teala El-Hakem isminin tecellisi indirdiği kitap vasıtasıyladır. Bu kitap insanların arasında hükmedicidir. İnsanlar arasında kitap hükmedecektir. Her kim ki bu kitabı bırakır da Allah'ın indirmediği kitaplara giderse yine Allah'a isim ve sıfatında ne yapmıştır? Şirk koşmuştur. Allah'a şirk koşmuştur. Bu da bunun delili. وَاَنْزَلَ اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُسَدِّقَ لِمَا بَيْنِ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ bir Allah el-Hakem ismi tecellisi olarak kitabını indirmiştir. Ve nebisinden dahi o kitapla hükmetmesini istemiştir. Nebisini dahi bu noktada ne yapmamıştır? Muhayyer bırakmamış, istina etmemiştir. Bu, bu da Allah'ın el-Hakem isminin tecellisidir. İnsanlar Allah'ın el-Hakem isminin tecellisi için o kitapta indirilen hükümlerle hükmetmek durumundadırlar. Bundan dolayı Allah subhane ve teala hükmü, ne yapmıştır bu hükümde hiçbir zaman ortak hukmihi tanımlamıştır Allah isim ve sıfatlarında yani el hakem olmasında hiçbir ortak tanımaz hiçbir ortak tanımaz bundan dolayı el hakem olduğu için o hüküm ona ait olduğu için hiçbir şekilde ne yapmamıştır ortak tanımlamıştır ve mahtaliftum fi min şeyin fe hukmuhu ilallah ihtilaf ettiğiniz mesele hangi mesele olursa olsun onun hükmü Allah aitdir. Bunun sebebi nedir? Allah'ın el-Hakem olmasıdır. Bak uluhiyet. Hepsi ulûhiyetle devam ediyor. Der diyor. Devam ediyoruz. E fe gayra Allah yetaghi hakaman ve huve llezî enzele ileykum'l-kitâbe'n-fâsla. Biraz önce okuduğumuz ayet. Bundan dolayı Allah Subhanahu ve Tala, iyi dikkat edin ayeti. Emlehum şurakâ'u şer'u. Şer'u nedir orada? İrabı. Emlehum şurakâ'u sıfattır. Şüraka, ortakların sıfatı neymiş? Allah subhanehu ve teala Mekkeli müşkilere siz Allah'tan başka ilahlar mı edindiniz diyor. Allah'tan başka ne yaptınız? İlahlar mı edindiniz? Bu ilahların vasfı neymiş? Şera'u, teşride bulunuyormuş. Bak o kadar salih bir ayet ki Allah ve teala insanların yöneldiği ve teşride bulunanlara ilah diyor. İlah diyor. Şimdi ortak koştuklar diyor. Ona yönelmeyi de şirk olarak simlendiriyor. O kadar sarih bir ayet ki. Ve bu ayetlerin hepsi iç içe. Dikkat edin ayetlerin tefsirini şu alim böyle dedi, bu alim böyle dedi bunu ispat etmiyoruz. Zaten dersimizin amacı da bu değil. Dersimizin amacı hakimiyet tevhidi. Dersimizin amacı nedir? Hakimiyet tevhidi sadece bir veya birkaç ayet üzerine mebni değildir. Bu minvalde onlarca ayet vardır. Mesela kitabın hakem olduğuna dair onlarca ayet vardır. Resulün insanların arasında Allah'ın dille hükmetmesiyle ilgili ayetler vardır. Allah'ın el-Hakem olduğuna dair üç tane ayet vardır. Yani bu bütün bu ayetler, biz birer tane ayet okuyup geçiyoruz ama, bütün bu ayetler neye delalet eder? Ee, teşri yetkisinin Resulün beyan ettiği bir meseledir. Ve bu beyan, bu beyan bir veya iki ayetle değil, onlarca ayetle sabittir. Peki. Buraya bir dipnot atalım. Devam edeceğiz de dipnot atalım. Niye bunun üzerinde çok duruyorum? Onlarca ayetle sabittir. Onlarca ayetle sabittir. Niye? Tabi o bir hata da asıl üzerinde durmak istediğim mesele ne biliyor musunuz? Allah, hakimiyet yetkisi sadece Allah'ındır. Hakimiyet, teşhir yetkisi sadece Allah'ındır. Sadece Allah'ın hükümlerine muhakeme olunur. Meselesi muhkem bir meseledir diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Muhkem. Ne demek? Tevili mümkün olmayan, cehaleti mümkün olmayan. Buna önümüzdeki ders anlatacağız. Yarınki ders anlatacağız. Buna muhalif. Getireceğin bütün ayet ve hadisleri buna göre tevil ederiz. Buna göre ne yaparız? Tevil ederiz. Bir ayet getirdin Allah'ın izle hükmetmenin caiz olduğuna dair. O ayet ya mensuh deriz ya muevvel deriz. Yani meseleyi muhkemleştirmeye çalışıyoruz. Anlaşılır değil mi? Yarın bunu biraz daha izah edeceğim inşallah. اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمِعْذَنْ <gülüyor> بِهِ Allah'ın izin vermediği hususlarda onların teşride bulunan ortak mı edindiler onlar? Allah ve teala bu ayette Mekkeli müşriklerin teşri yetkisini elinde bulunduran, teşri yetkisinde bulunan kimselere yönelmesini ortak edinmek onlarda ortak olarak isimlendiriyor. Mesela e, hakimiyet meselesinin imanla ilişkisini de kurabiliriz Kur'an-ı Kerim'de. Ya ey ölüzîne âmenû in in kuntum Hükmü Allah'a ve Resul'e döndürmek imanla ilişkilidir. Yukarıda bunun şirkle ilişkisini koyduk. Teşrii meselesi şirkle ilişkisini koyduk. Az ileride Allah'ın hiçbir şekilde böyle bir şirki kabul edemeyeceğini, vela yüştik böyle bir şirk koşmanın mümkün olmayacağını söyledik. İşte az ileride inil hüküm sadece Allah'a ait olması, unuhiyetin hususiyetinden bir tanesidir diyeceğiz. Mesela bir başka ayet, fala warabi ke la iman geldi, hatta yuhkki muqbelek. Bak imanla. Ee, hakimiyeti birleştirdi Hakimiyetin imanla da bir ilişkisi var Hakimiyetin isim ve sıfatla ilişkisi vardır Hakimiyetin rububiyetle ilişkisi vardır Hakimiyetin uluhiyetle ilişkisi vardır Hakimiyetin imanın Esaslarıyla ilişkisi vardır İman eşittir Hakimiyeti Allah'a vermektir İman eşittir hükmü Allah'a taksis etmektir Bakın anlatmaya çalıştım hususu tekrar Farklı farklı bakışa hani, Yani Şunu anlatmaya çalışıyorum Bu adamın her tarafında pencere var Bak şu pencereden dışarıda ne göreceksin? Kar yağıyor. Şu pencereden bak kar yağıyor. Şu pencereden bak kar yağıyor. Şuradan bak kar ha, Demek ki evin dört bir tarafına kar yağıyor. Sadece bir yere değil. Ve bu kar yağma hadisesini bizim mutlak suratı kabul etmemiz lazım. Birisi görmüyorsa kördür demek ki. Her Yani bakış açısı olarak yoksa ayetleri delil makamında getiriyorum. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولُ وَأَتَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيقٌ مِنْهُ مِنْ مَعْدِ ذَلِكِ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ onlar mümin değildir kim onlar Allah'a ve رسولüne iman ettik itaat ettik dediler sonra da bundan yüz çevirdiler Allah'ın hükmünden yüz çevirmeye Allah Subhanahu iman nehyet bak ve ma bil müminin. işte mesela yine burada kardeşlere söyleyeyim ben yani dinleyen kardeşler eee muhakim olmak küfür nisa kuş bak bundan daha sarih bir delil var mı nisa 60'taki ifadeler bunun bu kadar açık değildir Nisa 60'taki e, birkaç ders sonra Nisa 60 ile ilgili şüphelere özellikle değineceğim. Nisa suresinin 60. ayetindeki ifadeler "ve ma bil mu'minin kadar" sarih değildir. Başka ayet "ve iza du'u ila Allah ve rasulihi li yahkum beynehum" illeti nedir çağırdık. Gelin bir araya gelelim. Çağrının illeti nedir? "li yahkum beynehum". Aralarında hükmedilsin diye "iza fariqu minhum mu'ridun". Kim yüz çevirirse münafıktır. Bundan kim yüz çevirirse Münafıktır. Satın bakın, burada konu halinde bir şey söyleyeyim. Ee, yarın ilerleyeceksiniz, hoca olacaksınız, davetçi olacaksınız, insanlara davette bulunacaksınız. Hak ile batılı belirlemede en güzel ölçü budur. Hangi mesele olursa olsun, gelin arkadaşlar Allah ve Resulü hep beraber oturalım dediğiniz zaman münafıklarında yüz çevir. Ben birkaç gün önce veya bir hafta on gün önce bu meselede konuşurken Allah'ın ayeti bakalım nasıl tecelli edecek diye cümleye başladım. Ve gel seni Allah varasına davet ediyoruz dedi. Allah'ın ayetini nasıl tecelli edeceğini. Karşındaki şahsın münafık olduğunu çok iyi biliyorum. Sanki tıpkı şey gibi yani ben onun münafık olduğunu çok iyi biliyorum. Tamam Allah ve hükmünü kabul ediyorum dese ben boşa düşecektim. Ama kabul etmeyecek çünkü Allah'ın sadakallahu lazim Allah en doğru söz söyler. Bundan dolayı ben size e, hayatınızda ilerleyeceksiniz. Hep problemlerle yaşayacaksınız. Problemler göreceksiniz. Problemleri çözmenin en kolay, en basit yolu li yahkum beyne n-nas insana yükmesin gel. Bu kadar basit. Evet. Bak inname kem kavlül müminne izâ du'û ilallâhi ve rasûlih li yahkum beynehüm in ayn silât en yekûlû semi'nâ ve ata'nâ. Ne derler onlar? İnsanlara gelin onlara ee, aranızda Allah ve Resulü hükmetsin, Allah'ın Resulü hükmetsin, Allah'ın kitabı hükmetsin, Allah'ın kitabı hakem olsun diye çağırdığın zaman, müminlerin sözü sadece nedir? İşittik ve yetat ettik. Hiçbir söz içirme. Bakın burada لِيَحْكُمْ en يَقُولُوا سَمِعْنَ وَا تَعْنَا اِنَّمَا Burada hasır ifadesi var. Burada size yine bir şey daha söyleyeyim. Ne olursa olsun. Allah ve Resulü'ne çağırıldığınız zaman hiçbir bir o çağrıya gitmemek için size meşru gelse bile hiçbir gerekçe üretmeyin. Çünkü Allah subhanahu burada hasr ifadesiyle ne diyor? Sadece bunu diyeceksiniz. اِنَّمَا ma kana الْمُؤْمِن۪ينَ Müminlerin sözüyle. ancak bu olur ne olur? Semihine vata'ına. Biz Allah ve Resulü'nün hükmü her zaman geliriz. Kim ne zaman nereye çağırırsa biz gideriz. Biz sizin hükmünüzü kabul etmiyoruz. Sizin şahitliğinizi kabul etmiyoruz. Aramızda ihtilaf yok ki. Ben birisiyle aramda. İhtilaf oldu. Hem yani daha doğrusu beni ihtilaf etmedim. O dururken kendi ihtilaf çıkardı. Bana borcu var. Ödemiyor. Ben istemediğim halde ihtilaf çıkardı. Madem öyle dedim. Allah var. Sonra gidelim. Aramızda ihtilaf yok ki dedi. <gülüyor> yani yok. Sadece ne diyeceksin? اِنَّمَا قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَاَتَعَنَا Bu kadar. Allah değil mi? Evet. Bir başka ayet. وَاِذَا قَيْلَ لَهُمْ تَعَالَيُوا اِلَى مَا اَنْزَ Onlara gelin Allah'ın indirdiğine gelin denilince, Allah'ın Resulü indirdiğine gelin denilince münafıkların senden büsbütün kaçtıklarını görürsün. Kaç ayet okuduk ben bilmiyorum ama bu ayetlerin her bir aslında birer başlık. Altlarını doldurabilirsiniz. Altlarını ne yaparsınız? Başka başka ayetlere doldurabilirsiniz. Ve bu ayetlerin tamamı işaret ediyor? Şuna işaret ediyor. Bir, teşrih etkisi Allah'ındır. İnsanlar sadece bu yetkiyi Allah'a has kılmakla iman etmiş olurlar. yetkisini Allah'a vermek la ilahe illallah'ın en temel manasıdır. İnsanlar Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek, Allah'ın indirdiğine muhakeme olmak zorundadır. Allah'ın indirdiğine hükmetmeyen veya Allah'ın indirdiğine muhakeme olmayan münafıklardan bir münafıktır. Münafıklardan bir. Bu ayetlerin tamamı ona işaret ediyor. O ma kana'l mu'minu ve la'n minati iza kadallahu ve rasuluhu Emran, <gülüyor> en yekun lehum elhıyaratu min emrihim Allahu ve Resulü hükmettiği zaman mümin erkek ve mümin kadının mümkün değil ki başka boyun gitsin. Müminse Allah ve Resulünün hükmüne boyun eğmek zorunda. Eğer Allah ve Resulünün hükmüne boyun eğmiyor, Allah ve Resulünün hükmünün dışında bir hükme gidiyorsa demek ki mümin değil, iman etmemiştir. Başka ayet. Elem tara ilezîne yaz'umûne ennehum âmenû bimâ unzile ileyke وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكْ يُرِيدُونَ اَنْ نِيَتَ حَاكَمُوا اِلَا تَاؤُ hakimiyet yetkisi verdiler. وَقَدْ اُمِرُوا اَيَّكْفُرُوا بِهِ Halbuki daha önce bunu tevhidle, la ilahe inkar etmekle emrolmuşlardı. Şeytan onları apaçık bir sapıkla sürünmek istiyor. Bu ayette hakimiyet yetkisinin sadece Allah'a ait oldu. yani bu okuduğum ayetlerin hepsi üçünde ispat ediyor. Teşri, tahkim ve muhakeme üçünde ispat ediyor. Mesela örnek verelim. Baştan örnek verelim birkaç ayette. Mesela فَلَا وَرَبِّكَ لَا hatta حَتَّى يُحَكِّمُوكَ Hükmü kime tahsetti etti? Resulullah'a. Burada hükmün Resulullah'a tahsis edilmesi Allah'tan aldığı izinledir. Resul sebebiyledir. Ya da mecazidir. Aslında hükmü Allah'ındır ama Resul hükmetti için Resul mecazen hakemdir. Bak teşri yetkisinin sahibi olarak kime e, ispat etti? Allah ispat etti bir yer. Rasul ne hükmedecek? Allah annedir hükmedecek. Ben ne yapmak zorundayım? Ona gitmek zorundayım. Bak, de ispat etti. Tahkimi de ispat etti. Muhakemeye de ispat etti. Başka ait. Ve iza qilalav ta'alu ila ma enzel Allah, onları Allah'ın indirdiğine davet ediyoruz. Allah'ın indirdiği Kur'an'dır. Kur'an'ın için indirmişti bir insan arasında hükmetsin diye. Allah Kur'an-ı Kerim'de hükmünü beyan etmiş midir? Beyan etmiştir. Demek ki teşri sahibidir. Öyle değil mi? Allah Kur'an-ı Kerim'de hüküm beyan ettiyse o halde teşri sahibidir. Bu kitap onunla hükmetmemiz için indirilmiş ve ona muhakeme olmamız için indirilmiştir. Bak bu ayet üçünde ispat ediyor. Yani ayetlerin bir kısmı teşrihi, bir kısmı tahkimi, bir kısmı muhakemeyi ispat etmiyor. O ayetler hepsini ispat ediyor. Devam ediyoruz okumaya. وَكَيْفِ وَحَكِّمُونَكَ وَاِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ ف۪يمَ حُكْمِ اللّٰهِ İçerisinde Allah'ın hükmü bulunan tevrat olduğu halde nasıl sana gelirler? Sümmet tevallavle min ba'de zalika ve ma ulaike bil mu'minin. Sonra da ondan yüz çevirirler. Onlar mümin değildirler. Biraz önce kaydın aynısı. Sana geliyorlar. Bak, bunlar ikinci şeye de şeyi de aşmışlar. Hüküm mercii olarak Resulullah'a geliyorlar ama ondan yüz çevirmişler. Bu da iman nefyidir. Bu da ne yapıyor? İmanı nefyediyor. İnil hukmu illalillah emra illa ta'buduhu illa yahni ispat ediyor mu? 1 Hakimiyetin, ruhiyetin esaslarından bir esas olduğunu ispat ediyor. Bitmedi. İki, hakimiyetle ibadetin ilişkisini ortaya koyuyor. Kur'an-ı Kerim'de kavramlar, birbiriyle ilişkisiz kavramlar hiçbir zaman bir arada getirilmez yani. Hatta en yakın olan kavramlar birbirine, yani tabi delalet-ül vardır yani birbirine yakın getirilir. Anlan değil mi? Ee, İbrahim İsmail İsa'k diye gider mesela. Şimdi bu ayette şunu sormak lazım: İni hükmi Allah'lı Allah, emre illa tağbudi illa iyya. Zalikat dinin kâim, dosturdur da budur. Yani senin hakimiyeti Allah'a vererek, ona boyun eğmen, onun hükmünü kabul etmen, onun hükmüne gitmen nedir? En doğru dindir. Dost doğru dindir. Mesela başka bir şey ortaya koyalım: İttaqat ahparahum ve ruhbanhum arbaben min dunillah ve elmasihabna Maryam. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اِلَهٍ وَاحِدًا لَا اِلَهَ اِلَّا هُ سُبْحَانُهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ Rububiyet ile hakimiyet ilişkisidir bu da. Rububiyet ile nedir? Hakimiyet ilişkisidir. Ondan başka o bundan ortak koştuklarından nedir? Ee, uzaktır. Onlar hahamlarını ve rahiplerini Rab edindiler. Ne edindiler? Rab edindiler. Nasıl Rab edindiler? Teşrih etsin ona vererek. Ne demiştik biz? Hakimiyetin rububiyetle de ilişkisi vardır. Kim hakimiyeti Allah'tan karşısına verirse, hem uluhiyette Allah'a şirk koşmuştur hem de rububiyette Allah'a şirk koşmuştur. Allah, haham ve rahiplerinin helallerine helal, haramlarına haram diyen ehli kitabı onları Rab edinmekle suçlamıştır. Rububiyette ona şirk koşmakla suçlanmıştır. وَمَا اَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهِ لَا اللّٰهِ Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Bak, bununla ilgili hadis de var biliyor musunuz bu hadisi. Resul'e gelecek halkından hangi duayı okurdu? Ve ileyke ve, ha, ve hakemte. Hakemte. E, ve ileyke tevekkeltu. Bu e, ve ileyhi unib ve aleyhi te, e, aleyhi tevekkeltu. Tevekkül orada geçiyor. İnabi orada geçiyor, hakimet orada geçiyor. Hadiste üçü de geçiyor. Ayette de üçü geçiyor. Ve maktalftum fihi min şey'in fe hukmuhu ila Allah. Bir konuda ihtilaf ettiyseniz bunun hükmü Allah'a aittir. Zalikullahu Rabbi. İşte benim Rabbim budur. Benim Rabbim ihtilaf edilen hususlarda hükmü beyan edendir. Hakimiyet rububiyet ilişkisidir bu da. Bu da hakimiyet rububiyet ilişkisidir. Fe hukm el cahiliyet yebuğ onlar cahilen hükmün mü istiyorlar? "Vem nahsunu minallah hukman leka myuqinun." Yakin sahibi kimseler için, kavimler için Allah'tan daha güzel hüküm verecek kimse var mıdır? Allah Sübhanu ve Teala kendi hükmündeki dışındaki hükümleri cahiliye hükmü olarak isimlendirmiştir. Bu veya buna benzer onlarca ayet getirebiliriz. Siz bu ayetleri not alın. Bu ayetleri Kur'an-ı Kerim'de bulun ben şey getirmedim yani e, ayet numarası söylemedim. Bu ayetleri ne yapın? Kur'an-ı Kerim'de bulun. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'den bu ayetlerin altını doldurun. Daha sonra bu ayetleri tasnif edin. Bu ayetleri ne yapın? Tasnif edin. Hakimiyet-rububiyet ilişkisi, hakimiyet-iman ilişkisi, hakimiyet- uluşiyet ilişkisi, hakimiyet- şirk ilişkisi. Ve biz burada bu ayetleri getirerek hakimiyetin Allah'a ait olduğunu ispat etmeye çalışmadık. Zaten onu bir önceki giderse ispat ettik. Hakimiyetin fıtratla ve kevni ayetlerle ilişkisi olduğunu, kevni ayetlerin Allah'ın hakimiyetini ortaya koyduğunu biz zaten ispat ettik. Bu ayetler olmazsa da insanlar ona iman etmekle mükelleftir dedik zaten biz. Peki bu ayetler için getirdik? Bizim iddiamız şuydu. Eğer bir Resul geldiyse bunu kesin beyan etmiştir. Ve bu beyan bir iki ayetle değil onlarca ayetle beyan olması gerekir ki Resulün görevi zaten budur. O halde baktık Kur'an-ı Kerim'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakimiyet yetkisinin Allah'a ait olduğunu Allah'ın el-hakem olduğunu onun hükmedil onun hükmünü hükmedilmesi onun hükmüne muhakem olması gerekliliğini bize beyan etmiş mi etmemiş mi? Baktık. Evet beyan etmiş. İddiamızı ispatladık. İnşallah önümüzdeki ders bunun üzerine bir şeyler kuracağız. Tamam. Var mı soracağınız? Velhamdülillah Rabbil Alemin.